Allah Subhanahu ve Taala değerli kitabı Kur'an-ı Kerim'inde şöyle buyurmaktadır. Kadınlar, oğullar, yük yük altın ve gümüşler, salma atlar, davarlar ve ekinler gibi Nefsin şiddetle arzuladığı şeyler insana süslü gösterilmiştir. İşte bunlar dünya hayatının geçimliğidir. Oysa ki Allah Subhanahu ve Teala katındakiler daha güzel ve daha kalıcıdırlar. Değerli Müslümanlar, insan olduğu, insan fıtraten arzu duyduğu Allah Subhanahu ve Teala'nın da şu okumuş olduğumuz ayeti kerimede saydığı kadınlar, oğullar, yük yük altın ve gümüşler, atlar, davarlar ve ekinler gibi şeyleri elde edebilmek için büyük uğraşlar vermektedirler. Birçokları bu saydıklarımızın bırakın hepsini yalnızca bir kısmını geçici bir süre elde edebilmek için büyük uğraşlar vermişlerdir. Hatta hayatlarını feda etmişlerdir, hayatlarını heder etmişlerdir. Kardeşlerim, bir kral gibi ya da bir prens gibi tatile gittiğinizi, tatile gittiğiniz bölgenin sahilini sizin hizmetinize sunduklarını ve kalmış olduğunuz otellerden sahile inmek için sizler için özel bir asansör yaptırdıklarını düşünün. Ve düşünün ki her gün değiştirdiğiniz lüks araçlarınızda zevcelerinizle birlikte gezdiğinizi ve etrafınızda Malezya'dan, Endonezya'dan getirdiğiniz hizmetçilerin olduğunu ve çocuklarınızın dünyanın çeşitli yerlerinde prensler, sultanlar, valiler, kaymakamlar olduğunu düşünün. Böylesine bir mevki, makam, mal ve mülk Kimin hoşuna gitmez ki? Değerli kardeşlerim, Allah subhanahu ve teâlâ'nın nidasına kulak veren bir kişi ancak şu soruları kendisine soruncaya kadar böyle bir hayattan ya da böyle bir hayalden zevk alır. Nereye kadar? Ne zamana kadar bu hayat? Peki ya sonra kardeşler? Ölüm bize geldiğinde, can boğaza dayandığında, ayaklar birbirine dolandığında, peki ya sonra? Peki ya sonra kabre girdiğinde, sorgu melekleri geldiğinde? Peki ya sonra kardeşlerim, sure üflendiğinde, mizanlar kurulduğunda, hesaplar görüldüğünde, defterler uçuştuğunda ve en nihayetinde hakkında hüküm verildiğinde, hakkında hüküm verildiğinde aklı selim bir insanın bu sorulardan sonra hala böylesi bir hayattan, zevk alacağını ya da böylesi bir hayalden zevk alacağına ihtimal dahi vermiyorum. Oysa ki kardeşler, insanların çoğu ahiret hayatını tercih etmiş oldukları dünya hayatı, şu tasvir etmiş olduğumuz hayatın ya da hayalin onda birini bırakın kıyısından bile geçmemektedir. Yazık! Gerçekten çok yazık ki insanların çoğunun hem dünyası batmıştır, hem ahireti batmıştır. Onlar ne dünyadan istifade edebilmişlerdir, ne de ahiretten. Allah subhanehu ve teâlâ şöyle buyurmaktadır. اِنَّ هَا اُلٰئِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلِهِ وَيَدَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا سَقِيلًا Şüphesiz ki onlar dünya hayatını tercih etmişlerdir ve çok şiddetli bir günü arkalarına atmışlardır. Bir başka ayet-i de allah Teala şöyle buyurmaktadır. بَلْتُعْتِرُونَ الْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرُ وَأَفْقَى Fakat sizler dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Oysa ki ahiret daha kalıcı, ahiret sizler için daha hayırlı ve süreklidir. Eğer sen şu dünya hayatında haddi aşmış, ve Rabbine asi olmuş isen sen ahirete ziyade dünya hayatını tercih etmişsindir demektir. Eğer eğer sen amellerinde ahirette bu amellerin benim karşıma çıkacaktır diye bir kontrol altına gitmiyorsan, amellerini kontrol altına alma yoluna gitmiyorsan sen dünya hayatını tercih etmişsindir. Eğer gönlünde Allah'a yönelik bir sevgi yoksa onun emir ve yasaklarına göre hayatını tanzim etmiyorsan sen dünya hayatını tercih etmişsindir demektir. Eğer Rasûl'e karşı bir özlem hissetmiyorsan ve onun sünnetine tabi olmak için mücadelede bulunmuyorsan sen dünya hayatını tercih etmişsindir demektir. Değerli Müslümanlar, söylemiş olduklarımızı dikkatle dinleyecek olursanız, Allah Sübhane ve Teala burada bir tercih etmekten bahsetmektedir. Yani birini bırakıp bir diğerine yönelmekten bahsetmektedir. Yoksa Allah Sübhane ve Teala insanoğlunun fıtraten arzu etmiş olduğu bazı dünyevi nimetleri yakın terk etmesini kesinlikle istememektedir. Kardeşlerim, Allah Sübhane ve Teala kullarına karşı zulmedici değildir. Velakin ahireti bırakıp tamamıyla dünya hayatına yönelen kullar kendi nefislerine karşı zulüm etmişlerdir. İslam dini asla ve asla insanın fıtraten ihtiyaç duymuş olduğu bir takım duyguları tamamıyla bastırma yoluna gitmez. Ve lakin kardeşlerin İslam dini bir takım duygulara yön verip bazı sınırlandırmalar getirerekten insanın nefsine İnsanın nefsine esir etmesinden, insanın kendisini nefsine ve şehvetine esir etmesini engellemek istemektedir. Çünkü Allah Subhanahu ve Taala hem bu dünyadan nasiplenen ama asıl olarak da ahirete yönelen bir topluluk istemektedir ve bu topluluğu oluşturmak için de Allah Subhanahu ve Taala dünya hayatının hakikatini bizlere bildirmiştir. Allah Sübhanu Teala şöyle buyurmaktadır: "Ve'mel hayatu dunya illa la'ibun ve lehvun ve'l daru'l ahiretu hayrun lillezina yettekun. Efe Dünya hayatı ancak bir oyun ve bir eğlencedir. Ahiret yurdu ise Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için elbette ki daha hayırlıdır. Siz hiç akıl etmeyecek misiniz? Değerli Müslümanlar, şu kısacık ayeti kelimede kerimede Allah Subhanahu ve Teala konu olarak dünya hayatını ele almış, ahiret yurdunu ele almış ve ikisini birbirine kıyaslayarak dünya hayatını, ahiret hayatının yanında hiçe saymış ve onun bir oyun eğlenceden ibaret olduğunu belirtmiştir. İşte kardeşler, Dünya hayatının ahiret yurdu yanında Allah Subhanahu ve Teala katındaki değeri tam olarak budur. Bir oyun ve bir eğlence. Değerli kardeşlerim, bunu bizler söylemiyoruz. Bilakis biz bizzat Allah ve Teala, dünyayı yaratan Allah ve Teala dünyanın böyle olduğunu söylemektedir. O yüzden kardeşlerim bizler tercihlerimizi çok güzel yapmak zorundayız. Bir işi kıyaslarken gerçekten hakkıyla kıyaslamak zorundayız ve bizler atacağımız adımların İslam'a göre olup olmadığını çok güzel tespit etmek zorundayız. Çünkü Allah Sübhanehu Teala şöyle buyurmaktadır. Eradetu bil hayatid dunyam minel ahirat. فَمَا حَيَاتُ Dünya, fil الْاٰخِرَةِ اِلَّا خَلِيلٍ Yoksa siz, yoksa siz ahiret yurdu yanında dünya hayatını mı tercih ettiniz? Sizler bilin ki dünya hayatı, ahiret hayatının yanında çok az bir şeydir, onun yararı çok az bir şeydir. Değerli Müslümanlar, dünya hayatıyla ahiret yurdunu kıyaslayacak olursak senin ömrün senin ömrün ahiret yurdu yanında bir gün bilemedin, bir buçuk gün sürmektedir. Tabiatında eksiklik vardır. Ya acıkırsın, ya aksırırsın, ya sıkışırsın, ya hastalanırsın. Oysa ki ahiret yurdunda bütün bu eksikliklerin hepsi senden giderilecektir. Allah subhanahu ve teala, sizler, sizler hiç akletmiyor musunuz diye sormaktadır. Çünkü kardeşlerim, dünya hayatıyla ahiret yurdunu hangi açıdan kıyaslarsan kıyasla hep bir eksiklik, hep bir eksiklik içerisindedir. Güzelliği geçicidir, ömrü biticidir, nimeti son bulucudur. Aynı bir oyun ve eğlence gibidir. Hangi oyun ve eğlence sonsuza kadar devam etmiştir ki Allah Subhanahu ve Teala ayeti kerimeyi siz hiç akıl etmiyor musunuz diye bitirmiştir? İşte düğüm burada çözülmektedir. Mesele burada açıklığa kavuşmaktadır. Akıl etmek, akıl eden insan ancak Akıl eden insan ancak gerçeğin farkına varabilir ve bu dünyaya ve bu dünya ile ahiret hayatını birbirine kıyaslayabilir. Değerli Müslümanlar, kardeşlerim, Allah Sübhanahu Teala'yı her türlü eksiklikten tenzih ederiz. Haşa tu haşa. Allah Sübhanahu Teala dünyayı bir oyun olsun diye yaratmamıştır. Nitekim ayet-i kerimesinde şöyle buyurmaktadır وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبٍ Biz, biz dünyayı, yeri ve göğü ve arasındakileri oyun olsun diye yaratmadık. Evet, her ne kadar dünya hayatı, ahiret hayatının yanında bir oyun ve eğlenceden ibaret olsa bile Allah Subhanahu ve Teala bunu bu düzeni bizler için bir oyun olarak yaratmamıştır. Kutbemi Rabbimiz Tebareke ve Taala'nın Duha suresi 4. ayeti kerimesi ile bitirmek istiyorum. Vel akhiratu hayrul laka minel ula. Şüphesiz ki ahiret senin için dünyadan daha hayırlıdır buyurmaktadır Rabbimiz Tebareke ve Taala. Kardeşlerim, sizlerden isteğim şu okumuş olduğum kısa ayeti her daim tekrarlamanızdır. Darda kalıp sıkıştığınız zaman deyin ki ahiret senin için dünyadan daha hayırlıdır. Çok sevinçli olup mutlu olduğunuzda deyin ki ahiret senin için dünyadan daha hayırlıdır. Bir şeyi çok arzu edip Elde edemediğiniz zaman deyin ki, ahiret senin için dünyadan daha hayırlıdır. Çok sevdiğiniz bir şeyi bırakıp terk etmek zorunda kaldığınız zaman deyin ki, ahiret senin için dünyadan daha hayırlıdır. İnşallah bu ayeti kerimeyi kendiniz için bir temel edin.